Muzaffer Bey İzmir'den arıyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam efendim. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Teşekkür ederiz. Elhamdülillah bugün düşürebildik hamdolsun. Araya araya bir hal hocam ya. benim <gülüyor> mail'e şey, de bize ulaşabilirsiniz. Var. Ulaşamadığınız zamanlar. Benim zamanda. bu bazen aldım da mı? gözlerimden yaş akıyor benim. Gözlerim yaşarıyor. Bu abdestten mani mi? Abdestte uzunluyum yani. Bir hastalığınız var mı? Işte gözlerimde katarak oluşuyor yavaş yavaş hmm. evet teşekkür ederiz efendim hayırlı akşamlar yani şimdi kataraktan dolayı diyor ki katarakt başlangıcından ötürü gözlerinden yaş geliyorsa bu kişinin gözünden akan yaşlar abdestini bozmaz ancak cerahatli irinli işte kanamalı yaralardan eee akan sızıntılar tabii ki onlar abdesti bozar. Gözden de olsa, cilt üzerinden de olsa, e, cerahatten efendim işte dolayı meydana geliyorsa o akıntı abdesti bozmaz. Fakat kataraktan ötürü hı hı. E, akan yaş, abdesti, gözden gelen yaş abdesti bozmaz.